Ya ayağın Allah'ın hakkı kattığı ve korkun ve ancak Müslümanlar olarak canverin. Ya ayağın Allah'ın hakkı kattığı ve korkun ve ancak Müslümanlar olarak korkun ve ancak Müslümanlar olarak can Ya ayağın Allah'ın hakkı kattığı ve korkun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 Adını anarak birbirinize dilekte bulunduğunuz Rabbinizden ve akrabalık bağlarına riayetsizlikten de sakının. Muhakkak ki her ne yaparsanız Allah bunu gözetlemektedir. Ya eyyühellezine amenut takullaha ve kulu kavlen sedide Yuslih lekum a'mâlekum ve yagfir lekum zunubekum ve men yuti'illâhe ve rasûlehu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 فإِ أستق الحديثِ كام الله وخير الهد هدي محَّدٍ صى الله عليه والسم وشَ الأمور محدفاتها وَكل محدفَة دع وكل بدعة دلة وكل دلالة ف النار ve bundan sonra sözlerin en doğrusu Kur'an ı Kerimdir yolların en doğrusu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 bu alametlerden birisi olarak sayacağımız polislerin ve zalim idarecilerin yardımcılarının çoğalması. İmam Ahmed Ebu Umame radıyallahu anh ten, rivayet ettiğine göre Resulullah Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. "Yekunu fi hazihi'l ümmeti fi ahiri'z zamani ricalun" veya dedi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 Kırbaçlarla insanları döven bir grup buyurmuştur Aleyhisselatü vesselam. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette şöyle buyuruyor. İn taalet bike mudde au şekke an tara kavmen yagdun fi sakati llah ve fi la'nati fi idihim misl adan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 hem e, ridde olayları, efendim hem e, e, e, söyleyeyim, sıffin olayı, cemel vakası, harre olayı ve benzeri olayları zikretmiştik. Yine bu az önce ifade ettiğimiz ellerinde ökküz kuyruğu gibi kırbaçlar olan kimseler, bu kimseler e, Allah Resulü ve Vesselam'dan çok da uzak olmayan bir zamanda zuhur etmiş ve zalim idareciler olarak tarihe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 muhakkak ki zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü yine şöyle dediğini rivayet ediyor. Seye'ti alennâsi senavâtun khadda'ah khadda'atun fezekeral hadîfe ve fîh ve teşî'u fîhel fâhişe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 kendisine muvafakat etmiştir. Ee, ve yine Sahihul Jami yani Albani rahimehullah'ın Sahih'asında bu hadis tasdih edilmiştir. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. <gülüyor> Leykunen fi ummeti aqwamun yastahilluna el-Hira' Hira ve el ve vesselam buyuruyor diyor ki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 eee hayvanların affedersiniz eşeklerin çiftleştiği gibi bu insanlar çiftleşecektir. Bununla ilgili diğer hadise bakalım. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Vallazina nafsi biyadihi la tafna hadhihi'l ümmetu hatta yaquma'r raculu ila'l mera'e fe yaftarishu ha fi fi'l tariq e fi't tariq fe yekunu khiyaruhum yawma idhin man yaqul law waraytaha wara'a hadha'l ha'it Allahu akbar Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki erkek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 sen bu işi şu duvarın arkasında yapsaydın. ayset ve öyle haber veriyor khayruhum onların en hayırlısı. Yawme o gün men yakul şunu diyendir. Law law veritaha waraa haza'l hait şu duvarın arkasına geçseydin diyecektir. Kurtubi bununla ilgili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 Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. "Beyne yedi's saati yezheru yezheru'r riba." Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam, Vesselam kıyametten önce faiz çoğalır buyurmuştur. "Beyne yedi's saati yezheru'r riba." Kıyametten önce faiz çoğalır buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yine e, tabi az önce okuduğumuz hadis e, sahihtir. Tabaran e, rivayet ediyor. Orada kayıtlı. E, Terhib ve terhibte. E, yine Buhari Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. لَا يَتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِلْ مَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَال آمِن خَلَالٍ أَمْ min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 ben onlara diyorum ki ne? Ben bankaları çirkin görüyorum. Bankayla çalışmayı çirkin görüyorum. Ben faizin haram olduğuna inanıyorum. Yani hani bunlar ses kayıt edildiği için bunları yapıyorum arkadaşlar. Lütfen beni bu konuyla ilgili bir daha aramayınız.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 Helal ile haram arasında ayırım yapmaksızın mallarını arttırdıkları zaman gerçekleşeceğini, gerçekleşeceğini açıklamak için yukarıda geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisini Yüce Rabbimizin ise Ali İmran suresi 130. ayette buyurduğu gibi ey iman edenler faizi kat kat yemeyin sözü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 وقذف مسخ قيل ومات ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا ظهرت المعازف والقينات الله رسول الله عليه الصلاة والسلام ديركي سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومات ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا ظهرت ال Vel Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor ki ahir zamanda khasf yani khasf yere batma ve taşlanma ve mesh taşlanma bakınız khasf yere batırılma ve kazf e, ve mesh yani kaf e, bu da taşlanma ve mesh ve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 Bin Halid rivayet etti ki sonra senedi Ebu Malik el-Eş'ari'ye kadar ulaştırmış. O da Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işitmiştir. Buhari'de kayıtlı bu haber. Le-yekunanna min ummeti eqvamun el hira vel-harira vel-hamra vel-maazif. ولينزلن أقوام إلى إلى جنب عالم يروح عليهم بسارة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون أرجع إلينا غدا فيبيتهم الله فيدع العلم ويمسك آخرين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 Kendilerine meşrulaştıranlar var. İpeği, işte kimisi çıktı dedi ki ipek tene değmediği sürece bu meşrudur. Halbuki ipek erkeğe haram kılınmıştır. Ve ipek erkeğin cennet giysisidir. Ancak Allah Resulü ve Vesselam ümmetinden böyleleri olacağını haber vermiştir. Bunlar da tevil yaparak tene değmediği sürece helaldir gibi şeyler söylediler. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şarabı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 söylem tarzından müzikte hiç de onlardan geri kalmayan bir tarzla maalesef bir takım müzikler yaptılar ve bunu yaparken de bunu helal saydılar Hatta şöyle diyor diyor ki ne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 6 cevap veriyor. Yani bu hadisle ilgili 6 maddede cevap veriyor. Yine bu konuyu merak edenler şu an e, günümüzde e, çağdaş alimlerden Elbani Rahimullah'ın El Rahimullah e, İslam'da çalgı aletleri isminde mustakil bir kitabı var. Orada e, İbni Hazma, İbni Hazm'dan daha çok, İbni Hazm'dan daha çok Muhammed Gazali'ye e, reddiye mahiyetinde,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 Birçok konuda İbni Hazma muhalefet etmezken size ne oluyor da müzik konusunda diyor hemen zahiri oldunuz diyor İbni Hazma uydunuz. Yani böyle onları kınayan onları eleştiren Elhamdülillah Risalesi var. Bizler de ümmet olarak ondan istifade ediyoruz. Allah onlara rahmet etsin. Şimdi